İyi bir hafta sonu dileğiyle Bilgi Çağın'ın hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün konuğum eski dostlarımızdan, eski program konuklarımızdan Sayın Avukat Ali Osman Özdilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bilgi Çağın'ın hukukunun eski dinleyicileri sizi bilirler diye düşünüyorum. Ali Osman Özdilek Türkiye'de bilişim hukuku denince... ...ilk akla gelen isimlerdendir. Teşekkür ederim. 10 yıl küsür hatta öncesinden beri kitaplar yazar. İlgi alanında oldukça esnektir. Çin'den e, evet. <gülüyor> Kanada'ya Kanada. kadar yolu vardır ve... Ama ağırlıklı e, olarak teknoloji diyelim. Evet, <gülüyor> evet bilgi teknolojileri evet. ve hukuk diyelim. İnternet hukuku da artık yetmiyor evet. tanımlamaya. Neyse... E, İnanılmaz bir hafta yaşandı, hala da yaşanıyor bugün e, ülkemizde. Bu olup bitenler, e, gündeme geli geli verenler, işte Türk Hava Yolu web sitesinin hacklenmesi vesaire gibi bizim alanımıza doğrudan giren birçok olay gerçekleşti geçtiğimiz hafta boyunca. Ben diyorum ki ...Ali Osman Özdilek bu hacking işini iyi bilir, değil mi? E, Yanılıyor hukuki, muyum? ya? Hukuki yönünü bilir. Hukuki Teknik yönde bir aradığımıza... hacker diye çıkarmışlardı ama. Hukuki yöndem. <gülüyor> Öyle bir şey olmadığını buradan söylemek evet. istiyorum. E, mesela Türk Hava Yolunun sitesinden başlayalım, sonra al, alalım sizden bu konuda. Evet, ben de yapıyoruz. Hukuk gözüyle neler düşünüyoruz? Epe güncel bilgiler var, şey enteresandır. Dün ee, Elektronik Ticaret 2012 e, konferansları vardı, bankalarız kart merkezinin sponsorluğunda. Ee, ben de orada konuşmacıydım. Orada arada emniyetten arkadaşlarla konuşurken işte bu red hack eylemleri falan. Hı, hı. E, ben dedim hani bu red hack eylemleri falan öyle çok hani ciddi şey açısından yapılış teknikleri açısından çok ciddi bulmuyorum vesaire dedim. İşte biz de size katılıyoruz. Ya yani dedim şöyle sen bir bir hava alanının Ondan çekin sistemini bir hack et bir hava trafiğini şey yap o zaman göreyim seni falan demeye kalmadı artık birileri duydum ben bilmiyorum bugün bu evet. yok onlar Robin Hood gibi yine web sitesi şey evet, herhalde evet, bir evet. zarar verildi mi maddi olarak onu tam bilemiyorum ayrıntılarını göremedim ama şimdi bu web sitesi kapatma indirme hacking olayı falan diye yansıtılıyor tabi öyle değil aslında Yani gerçek hacking olaylarında Tabii canım web sitesi kapatmak. Yani ya eğer bu DDoS'u aldınız. DDoS yapılıyorsa aha. zaten DDoS'un bence hiç ekstra bir yani teknik bir yönü de yok. Mesela başımıza çeşitli... Onu birazcık o, açalım açık radyo dinleyenleri için ne olur. DDoS dediğimiz şu, siz bir şekilde işte bilinçsiz kullanıcılar sayesinde veya herhangi bir şekilde şimdi zaten çok yayılan bu Facebook'lar vesaireler sayesinde Binlerce insanın sitesine giriyor, şey, bilgisayarını ele geçiriyorsunuz. Köle bilgisayarlarına getiriyorsunuz hı hı. ya da zombi. zombi. Benim bir makalem var kurtlar ve zombiler diye. Hı hı. <gülüyor> Orada yazmıştım bunu. Elinizde diyelim ki 20-30 binlik bir bilgisayar portföyünüz olduğu zaman bunu e, belli bir band genişliği olan web sitesine yönettiğiniz anda aynı anda orası ne oluyor? Site çöküyor. Çöküyor. Hı hı. E, bir etkisi var mı? Evet bazıları için mesela adam deniz ticareti yapıyordur. Sürekli haberleşiyordur. Bir anda o ticareti kesilir Ne bileyim borsa verileri aktarıyordur Bir anda durur Evet ciddi bir zarar oluşabilir belki ama Daha spesifik atakları saldırıları çok fazla Türkiye'de görmüyoruz ama bunların da online bilet satışı vardı, rezervasyonlar vardı, bir sürü verilen hizmet var. Enformasyonu Tabii bir kenara ver, koyarsak. Hani verdiği zarar şey olabilir ama e, hani yapılış tekniği açısından bir özellik arz etmiyor. Hı. Ama geçenlerde mesela bir yine bu bilet sistemlerinin birinde bir e, hacking olayı meydana geldi. Hangi ülkede? Türkiye'de. Benim bir müvekilimin başına geldi. E, man in the middle Atak yapılmış. Yani o ne demek? Adam araya giriyor. Hı -hı. E şöyle şimdi elinde bir kredi kartı numarası var. Bir bilet alıyor o kredi kartı numarasıyla. Bankaya kredi kartının bilgisi gidiyor. Bankadan geriye iki türlü kod dönebilir. Ya der, der ki okey bunda bir sorun yok. Bu kredi kartında ve bir okey anlamına gelen bir kod yolları. Örnek veriyorum. Bir bir kod yolları. Şimdi bu adam araya giriyor. Buradan e, bir şekilde elde ettiği kredi kartı bilgisini Karşıya yolluyor. Banka bunu görüyor ve diyor ki Aa, bu çalıntı kart ihbarı var bunun için. Oraya 00 kodu yolluyor. Diyor ki bu kabul edilemez bir şey. Aradaki adam gelen 00'ı hemen yakalıyor. Onu bir bire çeviriyor. Karşıya bir bir diye iletiyor. Hmm. Biletçi bankadan teyit geldiğini zannediyor. Ve bilet almasına imkan tanıyor adam. Adam araya girmiş oluyor. İşte bu tip saldırılar... Veya daha da ileri düzey çeşitli saldırılar. Kaç saldırı hukukçu e, bilişim hukukçusu bu kadar teknik bilir onu da bilemem yani. İşte onu, onu somutlaştırmak ben için. Ben in the middle mu deniyorum? Ben in the middle, middle ortadaki adam Anladım. saldırısı. Anladım. Mesela ben bu hani hukukçular işte Türk Ceza Kanunu bilişim suçlarını tartışıyorlar. 243-244. maddeler. Şimdi biz hepimiz binlerce yıldan beri hukukçular olarak adam nasıl öldürülür biliyoruz. Gözümüzde canlanıyor değil mi? İşte bıçakla, silahla, kan, revan falan Bir kafanızda hukukçu olarak yorum yapabileceğiniz bir şey var. Şimdi bilişim suçu işlendi deniyor ve hukukçular bunun üstünde fikir yürütüyor, çalışıyor, ediyor, konuşuyor. Ama hiç görmedi kimse bunu. Çoğu meslektaşımız bir bilişim suçu işlenirken bunu gördü mü görmedi. Görmediğiniz bir şey üstünde yorum yapmak da çok doğru değil. O nedenle ben çeşitli eğitimlerde, staj eğitim merkezinde olsun, diğer yerlerde olsun... Çok basit bir örnekle bir bilişim suçunun nasıl işlendiğini de gösteriyorum. Onda da çok sağolsun Ferruh Mavi Tuna diye bir arkadaşımız var. Hmm. Çok başarılı şu an yurt dışında. Beyaz yakalı hani. Evet. Değil mi? Güzel bir şirket kurduğu işte Amerikan hükümetine danışmanlık yapıyor Mavi falan. Mavi bir şey neydi o? Mavi Tuna Security diye Aha, şey vardı. Şey. <gülüyor> Ferruh'un hazırladığı bir videoyu izletiyor mesela. SQL Injection denilen bir metotla bir web sitesi nasıl ele geçirilir? ...işte 10 saniyede ele geçiriyorsunuz siteyi. Orada işte suç nasıl oluşuyor... ...hangi anda oluşuyor, teşebbüs elbilişli mi... ...değil mi, suç oldu mu olmadı mı... ...gözünüzde görme imkanı oluyor. Yani hukuku... ...biraz aslında vizyalize... ...etmek lazım, yani görüntüye... ...dökmek, süreçleri de bir... ...algoritmaya almak lazım. Çok dağılmış gibi... ...görünüyor bana bu açıdan bakınca. Ee, Özellikle... ...bu alandaki hukuku evet. değil mi? Ve... E, ...şimdi bu hack falan olaylarına girdik. Dünyada tabii müthiş... Artık anonimustan tutun red hack Türkiye'de falan. Bir sürü böyle her gün eylemler şunlar bunlar. E Tabii bir de bizzat bizim başımıza gelen işler oluyor. Yine müvekkül avukatlık hayatımızda. Örneğin son zamanların modası son 2-3 aydır e, ciddi biçimde uğraşıyoruz. Hatta bugün de hab haberi üstünde kafa yoruyorduk. Nedir o? Bir hacker grubu mu diyeyim artık kimse bir saldırgan grubu. yurt dışı kaynaklı olduğu kesin. E, müvekkillerimizin şeylerine girdiler, database'lerine. Oradaki tüm verileri çalmadılar. Yani oradan silmedi, almadı. Ne yaptı onun Deformem yerine? Deformem ettiler. Onu da yapmadı. Evet. Aldı bir klasörün için hepsini topladı. O klasörde TrueCrypt denilen bir programla bir 2048 bitlik bir şifrelemeyle bir şifre bastı adam. FBI'nin yıllardır uğraşıp çözemediği falan bir sürü kriptoloji uzmanı çözemeyeceği bir şekilde. E, e, şimdi, ver parayı açayım dosyayı mı? Evet, aynen öyle. Ver parayı Aa, açayım dosyayı öyle. kardeşim. <gülüyor> yani veri gözünüzün önünde duruyor. Dokunamıyorsunuz. Şifreli ee, Yedeği yoksa tabii Yedeklerini de silmiş Bak Tabii şimdi. şimdi konfigürasyonu Siz <gülüyor> düzgün yapılandırmazsanız Yedeği de ana sörmür... Aynı yere koyarsanız yani, Adam orada ulaşıp onu silmiş zaten ee, Tabii burada bir sürü hukuki Sorun da oluyor bir kere hani bu adamlar Bulunur mu bulunmaz mı biz verilerimizi alacağız mı Almayacak mıyız işte SGK beyannamelerimizi veremiyoruz. Vergi beyannamelerimizi veremiyoruz. Mahkemeler bizden belge bilgi talep ediyor. Veremiyoruz. Veremiyoruz da veremiyoruz. Şirketler gerçekten çok zor duruma düşüyorlar. Sonra mesela başka sorunlar çıkıyor. Patron diyor ki ya böyle bir olay oldu. Bizim hırsızlık sigortamız var. Hırs sigorta şirketine başvuralım. Şimdi belki çok uçuk geliyor ya bu hırsızlık mı falan diye ama şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun son kararı bu tür eylemlerde diyor ki bu 142 E'dir. Yani bilişim yani... yoluyla hırsızlıktır. Hmm. Bir kişinin menkul malını alıp oraya bir ondan izinsiz alıp götürmek hırsızlık. Ee, bunun iki istisnası bir enerji hırsızlığı. Bir de işte bilişim yoluyla hırsızlık. Şimdi ha. bu bilişim yoluyla hırsızlıksa acaba sigorta Sigortayı sözleşmesinin şu an kapsamında mıdır? Değil midir? E Bu sigorta şirketine müracaat edilecek yakında. O diyecek ki Büyük ihtimalle hayır bu hırsızlık değildir Benim klozlarım bunu kapsamıyor ya da kapsıyor diyecek Göreceğiz Bunun gibi böyle şeyler türetmeye başladık Ben Hukuki bu soruyu ben, Hanidir çok merak ediyorum Bana çok soruldu çünkü Ben de birkaç sigortacı dostuma sordum Yani görünürde Bunu kapsayan bir Poliçe örneği hiç çıkmadı karşıma Neden yok Diye sordum Hala cevap bekliyorum Şimdi bir ara verelim Dilerseniz Tabii. 10 günlük müydü Anatolia? Bugün 25. günümüzdeyiz Oo, galiba. Demek ki epey yılında. evvel konuşmuşuz <gülüyor> telefonda. Sevgili dinleyenler, Ali Osman dileyin 25 günlük tatlı bir kız bebeği var. Adı da Anatolia. Buradan ona selam göndererek Pentagram'dan Anatolia'yı çalıyoruz. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağı'nın hukuku programında Sayın Avukat Ali Osman ile beraberiz sevgili dinleyenler. Onun küçük bebeği Anatolia için burada Pentagram'dan Anatolia şarkısını çaldık az evvel. Programın ilk yarısında da son hafta Türkiye'de olup biten hareketli olaylardan, takibi güç olaylardan site Hacklemelerden başladık konuşmaya sonra e, ara vermeden evvel şeye kadar geldik e, sigorta kapsamına e, hacking ve bundan doğan zararlar girer mi değil evet, mi? Evet ve bu çok yakında hani somut olarak büyük ihtimalle uyuşmazlık olarak mahkemelerin önüne gitmiş olacak çünkü az önce bahsettiğim olay nedeniyle ciddi zararlar doğdu. İnsanlar bunları tabi tazmin etmek istiyor ama bugüne kadar ki sigorta klozları bunu kapsamıyor. Yurt dışı örneklerini inceledim ben. Ne, nasıl orada? Çok yeni birkaç yıldır sigorta özellikle internet üzerinde yürüten faaliyetlere ilişkin sigorta kloz, poliçeleri özel olarak hazırlanmaya başlanmış artık. Tabi Türkiye'deki sigorta şirketleri buna nasıl bakar bilmiyorum. Riski çok büyük görüyorlar herhalde. Çünkü böyle çok ölçümlenebilir, elavuca sığmayan bir hani standartları çok daha belli değil. Evet bazı şirketler artık bu bir standardı var bu işin güvenlik standardı bin bir izo ona geçmeye çalışıyorlar falan ama buradaki sigorta şirketlerinin yaklaşımının ne olacağını göremiyorum bilemiyorum ama yurt dışı örnekleri başlamış çalışıyor işliyor devam ediyor. Peki Ali Osman Özdülek o işin sigorta faslı ama mücbir sebep olduğu açık. ...hacking'in öyle değil mi? Ya ben aslında mücbir sebep e, hali olup olmadığı konusunda çok şey. Ama niye birçok şeyde yazarız web sitesinde hukuki altyapı hazırlarken? Yani şu şu şu hallerde verilen e, hizmet şimdi... kesintiye uğrarsa e, sorumlu değiliz gibisinden. Yani sorumlu öyle klozları konulabilir Hı. ama temelde iki hali birbirinden ayırt etmek lazım. Birincisi Nasıl? mücbir sebep, diğeri fevkalade haller. Hımm. ...bizim hukukumuzdaki ayrım ve kıta Avrupa'sındaki... mücbir hmm, sebepteki hmm. ayrım ise... ...hani İngilizler diyor ya... ...Act of Gods, Allah'ın işi bu. Her iki tarafında tamamen... ...tüm gereken önlemleri almalarına rağmen... taşı düşer... ...ya da şey bizim yaşadığımız bir dava... Doğa, doğal, ...doğal afetler olabilir. Tamamen sizin dışınızda olan şeylerdir bunlar. Önlemenize imkan yoktur. Bizim mesela bir yaşadığımız dava olduğu öyle güneşteki patlamaları mücbir sebep olarak yazmışlar. Bu nedenle uydudaki e, uydudaki o şeyin e, ka, verilen kapasitenin kullanılamaması mücbir sebep mi değil mi tartışması ICC tahkim önünde yapıldı Paris'te. E, ve tahkim dedi ki evet bu bir mücbir sebeptir dedi. Mücbir sebep olduğu için sen e, yayıncı kuruluş olarak şey diyemezsin e, bana hizmet vermedin ben de o yüzden sözleşmeyi feshettim. Çok dedi. enteresan. Yani güneşteki patlamayı zorlayıcı neden olarak... Zorlayıcı neden değil, mücbir sebep olarak. Ama o onun Türkçesi zaten. Şimdi mücbir sebeple zorlayıcı halleri biz birbirinden ayırt ediyoruz. Zorlayıcı hallere en büyük örnek ekonomik krizlerdir. Siz ediminizi yerine getirmek istersiniz ama dünya ekonomik krizi öyle bir hal almıştır ki... Ee, ...onun yerine getiremeyecek durumundasınızdır. Uyarlama davalarında o 2001 yılındaki uyarlama davalarında... ...Yargıtay çoğu durumda hatırlarsanız... E, ...bunu ne mücbir sebep hali kabul etti... ...ne de fevkalade hal kabul etti. Hayır sen tacilsin, krizi görebilirdin. Ee, o yüzden de dedi, bir... bu fevkalade hal olsa bile... E, ...objektif olarak edimin yerine getirmesini imkansızlaştırmayan bir durum olduğu için... Sen buna şey yap, e, katlanmak zorundasın dedi. Ben o yüzden bu hacking faaliyetlerinde de evet yüzde yüz güvenlik olmaz. Her çok küçük bir şey de olsa tedbirleri alsanız da e, sizin dışınızda olaylar gerçekleşebilir. Ama mücbir sebep kavramını sokmuyorum. Ben onun fevkalade hal olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla fevkalade hal olduğunu da ispatlama e, şeyi de size düşüyor. Evet ben her şeyi yaptım ama benim edimimi yerine getirmemi önemli ölçüde güçleştirdi. Ya da imkansızlaştırdı diyebilmeniz lazım. Hacking olayları için ben bunu görmüyorum. Yani mücbir sebep olarak kabul edilmemesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Sözleşmesi olarak kabul edilmesi ayrı tabii. O ben farklı. onu kastettim tabii, zaten. Tabii. Tabii. Peki şimdi buradan gelelim. Son 15 günün İstanbul'da bilhassa Türkiye'de İstanbul'da e-ticaret konusunda. İnanılmaz hareketli günler yaşandı. Orada bir toplantı, burada bir seminer, baroda, konferans. Nedir bu telaş? Neden e-ticaret bu kadar gündemde? Bekleyen Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla bir ilişkisi var mı bu konunun? Onun da bir ilişkisi var ama her şeyden önce şu rakamlarla ilişkisi var abi ya. Şimdi Bir açıklayalım bakalım neymiş. Ee, bu dünyada uzun kuyruk teorisi diye bir teori çıkarıldı. Uzun kuyruk teorisi şu, normalde çok az alıcıya satabileceğiniz malı siz webin verdiği, internetin verdiği imkanla tüm dünyaya yayabilirsiniz. Ve nitekim ne oldu? Daha önce markalara ulaşamayan insanlar e, vesaireler bu kampanya siteleri şunlar bunlar aracılığıyla e, müthiş bir alışveriş hacmine ulaştı. Yani rakamlar konuşuyor burada. Türkiye'de 2010 yılına kadar e, ticaret sitelerinde ciddi bir hareketlilik yokken birdenbire tekstil, aksesuar vesaire özellikle ama tekstildeki bu e, işte o malum sitelerden oluşan patlamayla birlikte e, herkes amanım burada ciddi para var demeye başladı. Bizzat benim deneyimlerim birçok müvekkilim var reel sektörde çalışan Adam demir çelikçi ne bileyim etçi vesaire yani bildiğimiz klasik işlerle uğraşıyor ciddi de parası var. Ama bunları gördükçe işte 28 yaşındaki Zulken Mergin milyar dolarlar kazandığını işte Türkiye'deki çeşitli girişimcilerin bir sürü para kazandığını görünce ya biz de bu işi yapalım diye. Ve biz de şu anda bu tür yeni başlamış start-up'ı verilmiş elektronik ticaret sitelerine ve ama arkalarında gruplar yani ciddi sermayelerin olduğu firmalar var. Bunlara danışmanlık yapıyoruz ama herkes girdi bu işe acaba simitçiler gibi mi olacağız? Bu elektronik ticaret işinde simit, sarayları, de, gibi simit sarayları gibi olacağız mı onu düşünüyorum. Biraz da öyle geliyor aslında bakarsanız. Şimdi az önce dedik ya hacking olayları falan şu bu. İşte ticaret Türkiye'de çok ciddi patlama gösterdi. Herkes bunu yapmak istiyor çünkü orada kolay para var gibi görüyorlar. Halbuki, Halbuki öyle değil ciddi bir bu altyapı istiyor bir know how istiyor. Ee, yasal düzenlemeler henüz oturmamış ciddi riskli bir alan aslında ama şeyi iştah kabartıcı tabi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla bağlı olmamanız ya da çok geniş kitlelere ulaşabiliyor olmanız ama burada en önemli unsur halen güven unsuru olduğu ortaya çıkıyor. Dün konferansta e, Bankalarız Kart Merkezi'nden yetkililerin yaptığı açıklamaya göre insanların hala %75'i internet üzerinde kredi kartlarını kullanmayı güvenli bulmuyorlar. Ee, böyle bir da olunca işte şuradan şu kadar kredi kartı çalındı burası hack edildi şu oldu bu oldu denince e, tabii e, insanlar da korkuyor ancak rakamlar hızla artıyor bir rakama göre Türkiye'deki eticaret ticaret hacmi 10 milyar dolar bir başka rakama göre 4 milyar dolar dün telaffuz edilen bir rakama göre ise konferansta ki ciddi ölçüde şey olabilir 20 milyar dolar hı hı. Türkiye pazarı sırf yani bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Herkes buradan pay almaya çalışıyor. Bir yandan da tabii bu işte hızla gelişirken diğer yandan da devlet çok şey atıl kalmak istemiyor. Bundan devlet de pay almak istiyor vergi açısından. Tüketiciyi korumak istiyor, halkını korumak istiyor. Ve hızla bir düzenleme yapılmaya gidiliyor ki aslında geç kalınan düzenlemeler bunlar. Düzenleme demişken şimdi bizim Tekin Memiş Hoca. Bu E-Ticaret Kanunu'nun evet, tasarıyı, tasarıyı düzenleyen komisyonun başındaydı. Mesela ona inanılmaz tepkiler yağıyor. Neden? Çünkü e, izinsiz... E, Dijital reklam içerikli içerik şey reklam amaçlı içerik gönderimini izinli pazarlama sıkı in. yaptırımlara bağlamışlar. Çok sıkı yaptırıma hmm. bağlıdır evet. Opt-in sistemi benimsendi. Yani sizin öncesinde bir elinizde bir veri tabanı olsa bile bunu kullanamıyorsunuz. İlla bir daha açık bir daha bir, ve açık. anlaşılır bir şekilde izin alınacak i̇zin değil mi? Rıza evet. hatta. Evet. Alıcıdan. Şimdi benim temel eleştirim tabii bu kanuna şu Kuşu kanun tasarısına. iki gün önce de İstanbul Barosu'nun bir etkinliğini de ifade ettim. Şimdi sektördeki çeşitli firmaları da avukat olarak temsil eden et, biri olarak e, şunu söyleyebilirim. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı ileride de kanun olacak. Çok iddialı bir başlık. Niçin? Bu aslında elektronik ticareti düzenlemiyor Avnihan. Bu elektronik ticarette tüketicinin korunmasını düzenliyor. Bizde zaten 4077 sayılı yasa var. 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa dayalı çıkarılan tüketici koruma sayılı ilgili satışlar Mesafeli satışların elektronik satışların satışlar yönetmeliği var. Bir takım düzenlemeler var. Evet bu da gelsin onların yanına tüketici tabii ki korunsun ama şimdi elektronik ticareti düzenleyeceğim diyorsan o zaman iş bambaşka bir mecrada. sen e, bu işi yapacak adamlara teşvik paketleri verecek misin? Vergide neler sağlayacaksın? Neler sağlamayacaksın? B2B İşletmeden işletme ilişkileri ağına nasıl düzenleyeceksin? Evet, Türk Ticaret Kanunu'na bazı maddeler koydun vesaire. Ee, bütün bunlar es geçildi. Yani bir elektronik ticaret alanı düzenlenmedi bence. Tüketici koruma bunu hiç gözden kaçırmamak lazım. Tüketici koruması alanını düzenliyor bu. Vallahi ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde Tekin Memiş'in verdiği bir şeyi dinledim bu konuda, konferansı. Zaten başlarken de, bitirirken de şunu söyledi Tekin Hoca. Aslında kanun çıkararak değil bu gibi konuları self-regulation denen sektörün kendi kendini disipline etmesi, kendi etik kurallarını koyması vesaire biçiminde düzenlemek evladır. Zaten kanun yetişemiyor teknolojinin peşinden dedi. Ama yine de duygusal baktığımda kişisel verilerin korunması kanunu Türkiye'de çıkmamış olsa bile burada... Madde sıkı sıkıya korunması için düzenleme yapılması o açıdan benim şahsen hoşuma gidiyor tabi tabi o ama Hı -hı. dediğim gibi yani elektronik ticaretin düzenlenmesi bu demek değil eğer bu bir devlet politikasıdır siz eğer diyorsanız ki benim ülkemden de dünya çapında iş yapan elektronik ticaret firmaları çıksın o zaman bu düzenlemeleri yapmak zorundasınız. Bir Bilgi çağının hukuku programının daha sonuna geldik. Böylece konuğumuz Sayın Avukat Ali Osman Özdilek'ti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Amin. Teknik Masada Ömer Şahin arkadaşımla birlikte iyi haftalar diliyoruz efendim.